Moda Rüzgarı Modanın 1910'lardan 2000'lere uzanan hikayesinde giysilerin ardındaki tarihe hızlı ve sevimli bir yolculuk sizleri bekliyor. 1920'lerde kadınların erkek kıyafetleri giymeleri, erkeksi kısa saç stilini benimsemeleri dönemin modasıydı. Dönemin en önemli özelliği ise kadınlarda pantolon modasının başlamasıydı. 1930'larda kadınlar gündüz tayyor giyiyor, gece çıkarken vücudu saran uzun elbiseleri tercih ediyordu. Kürklü yakalar ve vatkalarda bu dönemde modaya giriş yaptı. 1940'larda gösterişli, çiçekli ve tüylü şapkalar podyumdaydı. Kemer sıkma modası ise 1940'lardan günümüze gelen en önemli moda akımlarından oldu. 1950'lerde moda dünyası, Stil ikonlarıyla da tanıştı. Audrey Hepburn ve Birici Bardo o döneme damgasını vurdu. 1960'larda özgür ve kuralsız giyim moda oldu. 1970'lerde modada bireysellik öne çıktı. Gençler bu dönemde modayı karıştırarak canları ne isterse onu giydiler. Çiçek desenleri, örgü elbiseler, puantiyeler, büyük kolyeler, kalın bilezikler, 70'lerde öne çıkan hippi şıklığına dikkat çekti. 1980'ler ise bir tür gösteriş çağı olarak adlandırılabilir. Büyük aksesuarlar, çarpıcı renkler, taytlar ve omuz vatkaları ile kabarık saçlar 80'ler modasının temelini oluşturdu. Diyet yapmak önem kazandı. Güzellik ürünleri yok satmaya başladı. 1990'da moda artık tartışılmaz bir güçtü sade bir duruş öne çıktı. Beyaz tişört ve denizci gömlekleri de bu dönemde yaygınlaştı. 2000'ler ise modanın küreselleştiği, hayatın hızlandığı, internetin her alana nüfus ettiği yıllar. 2000'li yıllarda herkes aynı şekilde giyinmeye, aynı tarzı benimsemeye, aynı ikonlara tapmaya başladı. Zaman geçtikçe her alanda olduğu gibi Modada da yeninin yerine daha yeni bir yeni geçecek.